Ey Muhammed de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaad olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.